نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونثقه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مُضِلَ له وما يُلِل فلا هادي له نشهد والله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ربي شرح لصدري واسير لأمري وأحل لفتن ملسان يفكو قبلي Allahumme âlîmnâ mâ Geçen hafta Berbehari'nin Şerhü's sünnesini bir mukaddime yaptık, bir giriş yaptık. Geçen hafta olan olmayan tekrar bir hatırlatma bu gerekse, zikretmek gerekirse Berbahari Hanbelili fukahasının büyüklerinden. üç 300'lerde yaşamış Hanbelî fakihlerinin önde gelenlerinden. dönemin uleması onu tasdik ediyorlar. Dönemin uleması hatta İbn Kesir El Bidaye ve'n Nihaye'de sünnetin ehlini görmek isteyen Berbahari'ye baksın diyor. Berbahari bir şey bidat dediyse o bidattır diyor. Böyle yani övücü birçok e, nakiller var Berbahari, İmam Berbahari hakkında. Aynı şekilde Hafız Zehebî Siyare Alemi nuvalada dönemin fakih-i zühd ehli, olan kişidir diyor.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 insanlara peygamberin getirdiği dini anlatmaya çalışmış. Biz geçen hafta bununla alakalı olan 3 e, maddeyi yani dedik ki madde madde bize sünnetin vasıflarını anlatıyordu Berbahari. Geçen hafta 3 tanesinden bahsettik. Bu hafta 4.'süyle devam ediyoruz. İmam Berbahari ehli sünnetin esaslarından 4.'sünden bahsederken 4 no'lu madde: "Vakale Ömer İbnü'l Hattab rahimehullah" Ömer İbnül Khattab rahimahullah dedi ki La li ehedin fi dalaletin kimsenin sapıklığında hiçbir özrü yoktur. Rakibaha hasibaha huda kendine yol olarak seçtiği, yol edindiği sapıklığında dalaletinde kimsenin özrü yoktur dedi Ömer İbnül Khattab. Vela fi hudayen terekehu hasibahu dalaleten ve terk ettiği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 Yarın hak bize gene geldiğinde biz ittiba etmiyor isek gene Allah bizden bunun hesabını soracak. O yüzden Beyhak ve diğerlerine rivayet ettiği bir hadiste Muad-i İbni Cebel radıyallahu anh ne diyordu? Hak kimden gelirse gelsin alın. Bir rivayette وَلَوْ كَانَ kafiran, وَلَوْ كَانَ فَاجِرًا diye iki tane rivayet var. Kafirden veya facirden de gelse hakkı alın. Dediler ya muad nereden bileceğiz? Kafir hakkı söylüyor, facir hakkı söylüyor.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 Allah'tan hakkıyla korkmaktır ki Allah subhanahu aleyhi ne diyordu? ذَلْكَ الْكِتَافُ لَا رَيْبَ ف۪ي هُو دَنْ Hidayet kaynağı da kime? لِلْقَارِئِنْ mi Okuyanlara mı? Hayır. Sadece Allah'tan korkanlara. İşte o yüzden Muad i̇bn Ceber radiyallahu anhu dedi ki, hak kafirden de gelse alın. Ve burada da şeyh Ee, i̇nsanlara burada düşen ittihaddır demek ne zaten ehli sünnetin bir vasfını teslimiyetçi vasfını ortaya koyuyor. Allah'tan ve Resulünden geldiği sabit olduktan sonra bir habere teslimiyet bu takva ehlinin, salihlerin ahlakıdır. Ehli sünnetin beşinci esası Şeyh'in zikrettiği Risalesinde Valem rahime kulla iyi bil ki Allah sana rahmet etsin. Ana dinin inma jaa min qibli Allah ve taala.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 Ve ilmihu indallahi ve inda rasulih, fe la tattabi a şeyen O dinin ilmi de Allah ve Resul'ünün katındadır. Hevandan bir şeye tabi olma diyor. İmamlar böyle hali. Din Allah katından ve onun ilmi nerede? Allah ve Resulü'nün yanında. Onlara tabi olmak iman, İslam. Fe tamruku min eddin Fatıh İslam böyle yapmazsan, hevana tabi olursan, canının istediği şeye tabi olursan, hoşuna giden şeyi alırsan, hoşuna giden fetvaya yapışırsan, İslamdan çıkarsın diyor. Ve inne hu o zaman da senin hiçbir hüccetin olmaz Allah katında. Allah'a anlatacak, beyan edecek, özür ortaya koyacak bir hüccetin olmaz. Fakat beyen Rasulullah A.S. sünne, çünkü Peygamber ümmetine sünneti açıkladı. Çünkü peygamber sağ olsam, ümmetine sünnetle İslam'ın ne olduğunu anlattı. وَاَوْدَحَهَا لِيَصْحَابِهِ Arkadaşlarına bunu açıkladı. وَهُمُ cemaatu Onlar cemaattiler. Biz ne dedik geçen hafta, neyin üzerinde durduk? Cemaatin öneminden bahsettik değil mi? اَمِرِكُمْ بِخَمْسٍ اَمِرَنِيَ اللّٰهُ بِهِنَّ Allah'ın bana emrettiği ve benim de size emrettiğim şu beş şey. اَلْسَمْعِ وَالتَّاعَةِ İşitmek ve itaat etmek. El cihadı vel hicre. Cihad edip hicret etmek. Vel cemaat. Ve cemaat olmak. Ama son sayılan maddenin önündeki dört madde de cemaat olmaya bakar. Bir cemaat olacak, emir olacak, işitilecek. O işitilen şeye itaat edilecek. O emir cihadı emredecek. O emir hicreti emredecek. insanlar da ittiba edecekler. İşte o zaman cemaat olacaklar.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 fa'hziru'l muhtesebat min'l umur sonradan çıkarılan işlerden sakının diyor fe inne kulla muhtesetin bidah çünkü her sonradan çıkarılan şey bidattır ve kulla bidahatin dalale her bidat sapıklıktır ve dalaletu ve ehluha finnar hem delalet hem de delaletin ehli nerededir ateştedir rabta diye bir bidat atmışlar. bak insanın geldiği nokta bidat İslam'da olmayan aslı olmayan bir şey demokrasi bir bidat İslam'da aslı olmayan bir şey son adan ortaya atılmış adına da şura denmiş işte bazı caf caflı şeyler insanlar bu sapıklığa dalmışlar bu sapıklıkla beraber cehenneme dalmışlar o yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müslimin rivayet ettiği sahih hadiste bu hutkatül hacide biliyorsunuz ne için, sonunda bu, bu sözleri söylüyor her bidat sapıklık her sapıklık atıştedir bakın eee İlk başta ilk başta hariciler sahabeyi tekfir etmekle bir bidat çıkardılar ortaya. Sonra ne oldu bu bidat? Baktılar ki akıl sahipleri ya bu sahabe kafirse Allah nasla diyor ki radiyallahu anhum ve anhu. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. O zaman bunlar nasıl yalanlıyorlar? Bak bidatı görüyorsun. Nereye gitti? Küfre gitti. Sonu küfre gitti. Başka bir bidat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 İşte şirkin affedileceği sonucunu çıkarmaz. Niyet salihlerin yolunu terk etmiştir. Allah da ne dedi? "Vemmen yuşrik bi'r-rasûli min ba'di mâ tebayyana lehum el-hudâ ve yettebi gayre sabîlil mü'minîn." Her kim kendisine hidayet belli olduktan sonra, açık beyan olduktan sonra müminlerin yolunun dışına tabi olursa, "Nuvallihî mâ tevvelle ve nuslihî cehennem ve Girdiği yerde onu bırakırız da cehenneme varır. Ne alakası var? Okudum ayette bunun. Sahabenin icması var. Selefin icması var. İmam Şafii'nin anlayışıdır bu. İcma hütçettir. Delili de Allah'ın kitabındaki bu ayettir diyor. Adamın biri geliyor. İmam Şafi'ye diyor ki ya Şafii diyor. İcma delil midir diyor. İmam Şafii düşünüyor. Delildir tabi ki diyor. Sonra diyor delilini getir o zaman Kur'an'dan diyor. İmam Şafi baya sıkılıyor. Tellemeye başlıyor. Sonu düşünüyor düşünüyor tefekkür ediyor bu ayeti söylüyor vallahi doğru söyledin ya ediyor Müminlerin yoluna muhalefet edenin varacağı yer cehennemdir. Ümmetin icmasına muhalefet edenin varacağı yer cehennemdir. O yüzden dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının mu, e, ittifak ettiği bir şey muhalefet eden kafir olur diye az önce.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 sapıklığı, hidayet, başka başka şeyler zannediyorlar. Evet. Yedinci esas. Vahzirit sigaril min minel umur. Şimdi burada da dedi ki, küçük bidatlardan sakın. Çünkü ulemanın geçmiş salihlerin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 Ve bu bidatları ne yapıyor? İnsanı dinden çıkartıyor. İhtilafın boyutuna göre. Burada da yedinci madde dedi ki küçük bidatlardan sakın. Nedir? Bugün mesela insanın bazı, bugün insanların ortaya attığı işte tasavvuf çevresinin kabir nur namazı, yok işte bilmem şu namazı, bu namazı bazı bidatlar var. Veya işte Kadir Gecesinde yüz vekat namaz kılıyorlar vesaire. Buna benzer bidatlar, ameli bidatlar yani. Bunlardan da sakın diyor. Neden? Fe inne saghiral bid'i ya'udu hatta yasiira kebira. Çünkü küçük öyle bir boyuta gelecek ki büyük büyük olacak diyor. Büyük bidat haline olacak. Wa kadhalika kullu bid'atin uhdisat fi hadi'l umme. İşte şundan dolayı bunu söylüyorum diyor. Çünkü bu ümmette çıkan bidatların hepsi böyle ortaya çıkmıştır. Önce küçük bidat olarak çıkmıştır, ondan sonra büyüğüne dönüşmüştür. Önce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 Ve sahibini ne yapıyor? Kafir yapıyor. İbn-i Teymi Rahim Allah diyor ki bu söz için. Yani amel imandan değildir sözü için. Diyor ki amel imandan değildir sözü için. Bu diyor kafi küfürlerden bir tanesi. Aslında. Kafi küfürler. Ama tabi mürciyenin kastettiği manada. Yoksa haşa Ebu Hanife böyle bir ithamda bulunmaz ya yani. Haşa i̇bn Teymi bundan beridir. Zaten Ebu Hanife kafir diyenler biz onlardan beriyiz. Onlardan Allah bizi uzak etsin. Ama ulemanın temki ettiği yerler vardır kendisine. Allah ona rahmet etsin. Bu bazı işte reyden dolayı döneminde imamlar arasında ilk yaşayan olması husubiyle, Kufede yaşaması ve Kufede hadis tutulmasının çok olması sebebiyle bazı hadisleri temkinli temkinine yaklaşmıştır. Allah kendisine rahmet etsin. İşte bu bidatın geldiği son nokta ne olmuş?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 İnsan o bidatın farkına varır da diyor ondan çıkmaya güç yetiremem diyor. Ve azumet ve dinen yozan biha. Öyle bir hal alır öyle bir büyük ki o bidat artık adam onu din edinmiştir. O bidatı din edinmiştir İslam zanneder. Fehalefe sıratı'l mustakim ve harce minel İslam. sıratı mustakimin muhalefet eder ve İslam dininden çıkar öyle bir hal alır. O yüzden Müslümanın düşen gerek itikatta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 Bakalım selef onlar gibi mi diyor? Bakalım selef bu aslımızdakilerin dediği gibi mi diyor? فَلَا تَدْخُلَنَّ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ حَتَّى Sorup bakana araştırana kadar sakın aslındakilerin söylediğine itikad etme. Sakın onların görüşlerine girme. هَلْ bihi بِهِ Rasulullah رَسُولَ Bak bakalım Resulullah'ın ashabı bunu konuşmuşlar mı?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 Allah'ın kendilerinden razı olduğu insanlardır. 9. getirdiği esas alem iyi bil ki en-hurucu'n min tarik Dinden çıkmak, doğru yoldan satmak iki şekilde olunuyor. Enna ahaduhuma birincisi ani't-tarik la Adamın biri vardır, alimdir.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 zellesine tabi olunmaz diyor. innahu halikun Çünkü ona ne insanı? Helak eder o zelle. Şimdi gel, i̇bn Abbas Mut'a'yı helal görerek ölmüş. Ulaşmamış ona o. Gel sahabeden bir cevaz buldun, yapış ona. İşte Hanifiler darül harpte şu şu şartlarda faiz alınır demiş. Git o zelleye yapış, faiz de kendine şey say.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 el i̇yat kitabı tafsilatlı olarak şeyi anlatıyor. Bidat ehlinin vasıfları Diyor ki bidat ehlinin vasıflarından bir tanesi geçmiştekilerin hatalarını din edinirler diyor. Evet. Geçmiştekilerin hatalarını din edinenler bidatçılardır diyor. Bu birinci dedi ya yoldan çıkmak iki şekilde olur. Bu birinci şekli. Vel-âkhar ikincisi ânidul-hak. Adam biri hakkana yapar, inat eder. Ve hâlefe men kâne قبله من المتقين، و kendinden önce gelen muttakileri muhalif eder. فهو دال مضلل. Bu adam sapmıştır, saptırılmıştır, sapıldı. شيطان المريد في هر ديل Bu ümmetteki inatçı şeytanlar oluyor. Şeytanın suresine geçiyor. İnacçı şeytan demek. Fahu fi umme. Bu ümmetteki inatçı bir şeytanlar. Hakikun aleman yarifhu, men yarifhu.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 Taifetül Mansur'a bütün müşriklere her zaman galiptirler. Bütün müşriklere delille üstündürler. Her asırda vardır. Ve İbnül Kaym diyor ki bazen kılıçla üstün gelirler, bazen kılıçsız, sadece hüccetle olur diyor. O yüzden her asırda hakkın ehli olan alimlerin, hakkın ehli olan Rabbani alimlerin, bidatçıların bidatını reddetmek noktasında sürekli ne yapmaları lazım?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 Uluhiyette de yok. Şeriat devleti var. İnsanlar Allah'tan başkasına ibadet etmiyorlar. Hüküm Allah'ın, teşri Allah'ın, tahakkum, muhakeme sadece Allah'a yapılıyor. E öyle bir yerde uluhiyet de yok. Nerede çıktı? İsim ve sıfatta. O yüzden ulema oturdular, isim sıfatta yazdılar da yazdılar. El Cüyus'ül İstî, el el İctima'ü'l İslamiyye kitabı var İbnül Kayyim'in. Orada cemileri tekfir eden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 Hafta inşallah kaldığımız yerden onuncu maddeden devam edeceğiz Allah nasip ederse. E sözlerimizde bir güzellik varsa Allah'ın arasındaki sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsimin ve şeytanımın şerinden dir. Wa aqli dawwan anil hamdulillahirabil alemin subhanak Allahu ma wa bihamdik ashadu wa la ilaha illa anta astafrika tuwilek.